Burcu Bütter'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? Ey, iyi diyelim iyi olalım <gülüyor> sen de öylesindir diye tahmin ediyoruz ee, evet iyiyim bu şey bayram öncesi ve sonrası biraz e, bir sakatlığım vardı onunla uğraştım ha, bayağı hala teşekkür. devam ediyor biraz ama iyileşmeye çok yakınım Ey, geçmiş olsun diyelim <gülüyor> teşekkür ederim peki bu, bugün <gülüyor> e, basketbol kadın Basketbol özellikle ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşalım değil mi? Avrupa şampiyonluğu. Evet. evet, evet, aslında bayramdan önce oldu ama bayramda yayın yapmadığımız için e, konuşamadık. Böyle bir içimde kalmıştı. Çünkü önemli bir galibiyet aslında bu. E, Türkiye'de bir takım Avrupa şampiyonu oldu. E, Euro Lig'de tabii sporda önemli bir e, lig. Euro Lig Kupası önemli bir kupa. Daha çok erkek Euro Lig erkek tarafı gündemde ve daha yakından takip ediliyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes orada takımlar arasında. Orada da playofflar oynanıyor Fenerbahçe şu anda. Orada playoff mücadelesinde. Fakat kadın tarafında çok fazla gündemde olmayan şampiyonluğu bile çok az konuşulduğu bir süreç yaşanıyor. Bu şampiyonluklara bakıp neden e, acaba böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kadın basketbolunda Avrupa şampiyonu bir takım var. E, ve bu neden tam olarak konuşulmuyor? Gündeme gelmiyor? Buraya yatırımlar nasıl? Daha fazla nasıl yükselebilir bu? yani ne e, Nasıl konuşmayı arttırabiliriz? Gündeme ne, ne kadar getirebiliriz? Popüler hale nasıl getirebiliriz? Bunlara odaklanmak istedim. Çünkü bu süreçte biraz, yani bayağıdır düşündüren bir şey aslında. Ama Avrupa şampiyonluğu yaşandığı için artık eskiye kıyasla da ım, sosyal medya, ım, iletişim araçları da çok fazla olduğu için göz ardı edilmesi o kadar mümkün olmayan şeyler bunlar. Ama ona rağmen ee, neden bu kadar gündemde olmadı diye bayağı düşündüm. İstiyorsanız nasıl bir geçtiğine bakalım. Eurolik kadınlardan bir de, nasıl yani, bir final oynandı. <gülüyor> evet onu bile yani spor medyasında ki çok bayağı gürültü çıkarabilecek gücü, evet, de, evet. gücü de sahip ama bundan bahsedilmiyor. Biraz böyle şeye geri planda kalmış gibi gözüküyor. Onun üzerinde durabiliriz evet. Evet evet yani şey bir kıyasla yapmak istemiyorum. Bazı yerlerde noksanlı olan bir kıyas bu. İşte erkek, erkek Euro'luk daha fazla konuşuluyor, kadın Euro'luk daha fazla işte çok az konuşuluyor gibi değil. Çünkü orada sponsorluk, işte ekonomik nedenler işte bunların e, aslında nasıl denge oluşturduğuna dair bazı çıktılar olacak bu konuşmadan sonra. Ama ilk önce Fenerbahçe e, nasıl bir Euro'luk e, evet. sezonu geçirmiş, ona bakalım. Geçtiğimiz Euro, saat... Euro, Euro Lig'e de biraz ilişkin bilgi de verirsen seviniriz. Yani herkes bilmeyebilir Euro Kaç ülke? Yürü, ha, ha. Hı -hı. Tamam. Ee, kadın basketbol takımıyla başlayayım. İçeride zaten detayları var ee, bu sürece. Ee, geçtiğimiz hafta 16 Nisan bir de bayram geldi araya tabii. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı diğer adıyla Fenerbahçe Alagöz Holding. Ee, önemli galibiyetler elde etti. Bu galibiyetlerin e, ne olduğuna dair bazı e, şeyler hazırladım. Birisi Euro Lig Kadınlar Finali'nde, Avrupa Ligi Euro Lig'de. Diğer bir takım rakibi olan takım da yine türkiyeden bir takımdı. E, pardon he, Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaştı. E, Avrupa Şampiyonluğu finalinde Fenerbahçe. Ve yani burada iki, iki Takımı yani. Evet evet evet. Hı hı. Ee, ve Fenerbahçe, e, Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 9960 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Hem de burada ilk kez olarak belirtmemiz gerekiyor, Fenerbahçenin de ilk Avrupa Şampiyonluğu bu. Ee, Fenerbahçe tarihinde bu kupayı ilk kez müzeye götürdü. Takım bu sezon kulüp tarihinde 5. kez Eurolik kadın finalinde mücadele etmiş oldu. Aslında Fenerbahçe geçmişinde 5 kez finale çıktı fakat oralarda bir şampiyonluk elde etmedi ama 5. finalinde kupayı aldı. Daha önce Galatasaray'la da karşılaşmıştı takım. Orada Galatasaray şampiyonluğu elde etmişti. 2014 senesindeydi. Bir de şöyle bir detay da var bu şampiyonlukta. İki tarafta hem erkek takımında Fenerbahçe Beko hem de kadın tarafında basketbolda Avrupa'nın yani Avrupa Ligi kupasını kazanan tek kulüp oldu Fenerbahçe. Biraz önemli detaylar bunlar. Bu yüzden söylüyorum. Fenerbahçe Beko'da 2017'de Euro Lig'de oynamıştı ve e, o maçı kazanarak kupayı elde etmişti. Ve Euro'luk e, şampiyonluğu elde eden e, Türkiye takımı ünvanını atmıştı. E, bunlar hep önemli detaylar. E, hem belirtilmesi gerekiyor hem de yapacağımız kıyasla ilgili de e, bize bir şeyler anlatıyor aslında. E, bu şampiyonluktan sonra e, takımın koçu Marina Malkovic şey dedi Türkiye'nin e, voleybolla bir kıyas yaptı. Türkiye'nin voleybolda harika başarıları var. Türkiye'nin insanların bütün kadın sporlarına yatırım yapmaya davet ediyorum. E, kadın sporlarında harika sonuçlar alınıyor bu yatırımlar yapıldığında. Özen gösterildiğinde. Gerçekten Marina Koç'tan de bahsedeceğiz. Kendisi önemli bir koç. Ve e, koçluk yaptığı, e, antrenörlük yaptığı çoğu takıma o sezon içerisinde şampiyonluk getirmiş bir e, koç. Aynı şekilde Çukur, pardon, e, Mersin'in belediyesinden de bahsetmek gerekiyor. O da ilk kez e, takım tarihinde Eurolik finaline kaldı. Onlar için de önemli bir galibiyetti. Burada hem iki Türkiye takımının final oyunumuz Avrupa liginde, hem de e, kupa her şekilde Türkiye'ye gelecekti. Fakat e, Fenerbahçe'nin ilk e, kupası olması da detayı var. Ee, geçtiğimiz haftada bayram haftasıydı sanırım ya da bayramdan birkaç gün önce Fenerbahçe e, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Milay Aydoğan sezonu ilan edilmişti. Milay Aydoğan bildiğiniz üzere depremde kaybettiğimiz bir basketbolcuydu. E, sezonu Milay Aydoğan'a ithaf etmişlerdi. E, onun da plo final e, üçüncü maçında çıktı yine e, Mersin'ince şey, Çukurova Basketbol Kulübü ile Fenerbahçe orada da e, 82-56 Fenerbahçe maçı kazandı ve ilk şampiyonluğunu da elde etti. Şimdi burada Arda yani Arda gelen bir, neredeyse bir hafta iki hafta arayla e, bir şampiyonluk e, elde edilmiş ve Fenerbahçe beşinci yani Eurolük Avrupa liginde beşinci finalinden sonra bir e, zafer kazandı. Liginde de e, üst üste 5. toplamda 17. şampiyonluğunu elde etti Fenerbahçe. Burada önümüze şöyle bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe e, kulüp olarak da, e, takım olarak da gerçekten e, kendisini besleyen, konulara değer veren e, bir süreç izlediğini bize gösteriyor bu galibiyetler aynı zamanda. E, çünkü 99 sezonundan e, bu sezona kadar e, inişli çıkışlı bir süreç olsa da galibiyetli ve kazanan bir e, tablo var karşımızda. LİK şampiyonasını ilk 99 yılında e, elde ediyor. Daha sonra istikrarlı bir şekilde zaten e, şey geliyor ama Euro Lig anlamında ve zaten Euro Ligin de biraz daha büyük bir organizasyon olması olduğu için e, biraz daha dikkat çekici olmasını bekliyorsunuz aslında ama medyada çok fazla konuşulduğunu söyleyemem. Ben Aposto'nun işte spor yayınına Ponto'da e, bir yayın yaptım bununla ilgili. E, basketbol yorumcusu Fatih Dilber'le e, konuştuk bu konu üzerine. Kendisi özellikle kadın basketboluyla ilgili e, orayı yakından takip eden bir e, spor medya çalışanı. E, ve bu süreçte aslında şampiyonluk sadece kazanılıyor ve sonra takım nasıl devam ediyor ya da bu takıma daha fazla şampiyonluk diğer takımları mesela Çukurova'ya işte Galatasaray'a Beşiktaş'a diğer takımların nasıl çıktıkları oluyor. Bunları düşünmek lazım ve kadın diye belirtmemin sebebi de şu aslında. Ee, özellikle belirtilecek bir şey mi diye üzerinde düşünüyorum ama e, erkek tarafında da erkek eurolik diye belirttiğinizde orada bir e, en azından ayrımcılığa varan bir şey olduğunu nasıl söylesem e, en azından Benim... bir ayrımcılık yapmıyorsunuz yani erkek ve kadın çünkü kadın basketbolu sö söylediğinizde sanki e, Basketbol dışında yapılan ya da basketbolun sadece erkeklerin yaptığı bir spormuş gibi algılandığı için e, burada daha net olsun diye bilgiler bu şekilde ifade ediyorum. Sizi dinliyorum. Ha, şeyi sormak istiyorum ben de. Yani e, şimdi e, iki ayrı soru bir içe geçmiş olarak sorulabilir. Bir tanesi Fenerbahçe'nin bu altyapı e, yatırımları ettiğin gibi 1990'ların ortasından beri başlayarak ya da sonlarından başlayarak devam eden uzunca bir süreç. Bir de Türkiye'nin özellikle de basketbolda ve kadın basketbolunda hı hı. Ya, yapmış olduğu bu altyapı ne, neye bağlı bu Avrupa çapında bu kadar yüksek şeyler elde etmesi diye sor, sormak istiyorum. Yani yüksek başarılar çünkü her finale yükselen her iki takımda biri Fenerbahçe öbürü Mersin ve işte e bundan önce de bazı birçok ba şeyleri var. Zafer'le başarıları. Bu, Neye bu bağlı? Da, yani şey, e, aslında kur işte dediğiniz gibi altyapıda çalışmaların e, çocuklara özendirilmesi, çocukların dahil edilmesi, başarılı koşlarla çalışmaların çalışılması başarılı ve antrenörlerin e, takımların e, takımları çalıştırıyor olması aynı şekilde e, diğer liglerden e, Fenerbahçe'de mesela hem sezonun e, değerli oyuncusu seçilmiş Brennan e, pardon şey yapamadım okuyamadım e, Stewart var ama sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Sizi sesinizi almayacak kendi kendime konuşuyormuşum gibi <gülüyor> düşünüyorum da o yüzden kusura bakmayın. Ee, bu oyuncuların aslında birazdan hani, devşirmek şey doğru bir kelime olmayabilir ama en azından bu takımlara gelerek e, rol model olması üst lüklerdeki oyuncuların en azından rol model olacak şekilde bir e, sezon geçirmeleri e, tabii altyapı ilklerinde e, etkiliyor. Federasyonun burada çok fazla e, uğraşması gereken şey var. Hem altyapılara gerekli yatırımı yapması lazım. Sponsorluklar bulması lazım. Sponsorların aynı şekilde buraya yani kısa vadede yatırımlar değil de bu yatırımları uzun vadede düşünüp e, orayı geliştirebilecek ve e, insanları spor okullarda bu, bunların eğitimi olabilir. İşte beden eğitimi derslerinde ya da özel olarak çalıştırılmış. Aynı şekilde voleybolda. Voleybolda böyle bir düzen e, bir oturtuldu ve altyapılarda e, başarılı voleybolcuların ortaya e, kendi akademilerini kurdukları altyapılara destek verdikleri bir düzen oluşturuldu aslında basketbolda da böyle bir düzenin oturtulması, sponsorların kadın basketbolu üzerinde konuşuyorum sponsorların buraya biraz daha yatırım yapması, federasyonların buraya yatırım yapılacak açıklıkta olduğunu aslında özendirmesi lazım ama burada Avrupa Şampiyonu olduğunu gördüğümüz bir takımda bile bunun iletişimini sağlıklı kurmayarak neredeyse bir gün İki gün e, bir gelişme olduğunda bunu gördüğümüz bir tablo olduğunda haliyle sponsorlar sponsorlarda burayı çok cezbedici görmüyorlar. E, sponsorlar olmayınca da seyirci yani seyirci aslında ilk başta ana şey e, oluşturuyor. E, seyirciyle iletişimimizi kuramadığınızda taraftarla iletişimimizi sponsorlar sponsorlarda orayı cezbedici görmüyor. E, burada bunların hepsi bir denge oluşturuyor ve e, Iletişim, federasyon iletişim kurmaması, orayı uzun vadeli yatırım e, yapılacak bir yer olarak görmemesi, hani kendisi gördü bunu, iletişimini e, kurmayıp bunu yatırım yapacak insanlara göstermemesi, bunların hepsi aslında zincirleme bir şekilde bize şu an bu durumda yaşadığımız tabloyu ortaya çıkarıyor. De hani dediğim gibi bir koç, Avrupa şampiyonu olmuş bir koç Marina Markovic, ee, ve bunun çaresini yapıyorsa mesela bunun bu cümle üzerinden bile bunun iletişiminin çok güçlü yapılacağını düşün, düşünüyorum mesela ben hani e... Peki ben bir de başka bir şey de sormak Hı -hı. istiyorum Burcu yani şimdi bu diğer dallarda böyle bir şeye fazla rastlanmıyor iki şey var bir tanesi erkeklerde erkek basketbolunda bu kadar başarılı bir Avrupa şampiyonluğusu gibi ya da dünyadaki Yapılan turnuvalarda başarıda bu seviyeye ulaşılmıyor. İkincisi de futbola gelince hı hı. E, hiç böyle bir e, şey gözükmüyor değil mi? Kadın e, futbol tarafını mı söylüyorsunuz? E, kadın futbolu değil sadece erkek futbolunda da, da böyle evet. Avrupa çapında bir başarıya. Yani hatta Galatasaray'ın fil tarihindeki bir galibi şampiyonluğu dışında hiçbir şampiyonluğa aslanmamasının bu kıyaslamayı yani kadınlardaki basketbolda olsun voleybolda olsun başarılıyı futbolda neden göremiyoruz gibi de bir soru geliyor insanın aklına. Hı hı. Aslında yani futbolda çünkü burada düşünülmesi gereken şey yani çok dediğiniz gibi Avrupa'da temsil Bizi temsil eden takım, e, milli takım düzeyinde bile artık e, uluslararası bir arenada çok fazla görünürlüğümüz yok. Bunlar da hep hem para ilişkisi demek, yatırım demek, e, altyapıdan e, oraya çekilecek bir oyuncunun o işi sürdürebilirliğini yapamaması demek. Hepsi birbiriyle ilintili ve artık... O kalifiye oyuncuların çıkmaması ya da gözden kaçması, kulüplerin iç yüzünü her gün haberlerde, başka başka şekillerde görüyoruz ama cidden sporu düşünen, e, cidden e, kulüplerin ve e, futbol adına ülkenin başarı elde etmesine kafa yoran insanlarla çalışılması gerekiyor bu konuda. İşte Marina Malkoviç bu konuda e, önemli bir isim. Erkek basketbolunda şu an Fenerbahçe'nin başında olan diz aynı zamanda Ergin Ataman. Bunlar hep önemli figürler ve bu figürlerin hem uluslararası arenada görünür olması, şampiyonluk, şampiyonluk tecrübesi olmuş insanlar olması. Futbolda da belki bu şekilde bir yol izlenip biraz daha şampiyonluğa odaklı ya da kazanma şeyiyle, gayretiyle devam edecek. Yatırımlar yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok Açıkçası futbolda sadece ıı, bu başarısızlıkların olmasının çok daha iç yüzü vardır. Fakat çok oraya da ıı, kafa <gülüyor> yormamaya çalışıyorum. Biraz daha en azından yatırım yapı yapılıp sonuç alabileceğimiz ıı, şeyler basketbol, kadın basketbolu Erkek basketbolu, voleybol, e, jimnastik gibi sporların bence biraz daha yatırım yapılsa, futbol kadar yatırım yapılsa, e, başarıların daha e, üst düzeyde olabileceğini düşünüyorum. Yani yatırımlar e, düşük seviyede mi futbolda diyorsun? Ama yani. Yok, futbolda e, e, üst seviyede ama e, kazanmak için yapılan bir şey yok orada da, bir çalışma yok. Burada yani yatırımın dışında bir başka problemden, bir kültürden mi bahsetmek gerekiyor acaba? Evet, evet, Yoksa evet, evet. Çünkü uzundan. şey, e, spor medyasında e, çalışıp e, futbol çok fazla konuşmamak bile hala abes karşılanabiliyor. Futbol Türkiye'de futbol konuşmadan nasıl spor e, şey olacaksa ama bence Türkiye'de. E, çok farklı farklı e, branşlarda spor branşlarında spor kültürü var futboldan ibaret değil. Hele ki artık kazanamayan ya da bir belli bir başarıya ulaşamayan sadece kazanmaya odaklı da e, düşünmeyelim. Spor bundan daha hani ibaret değil. Ama e, size en azından spor kültürü adına başka başka e, çıktılar verebilecek e, ortamın olmadığını gördüğünüzde ve hala oraya ciddi yatırımlar yapıldığında. Diyorsunuz ki zaten burada bir başarı elde ediliyor ve bunun potansiyeli çok fazla şey için söylüyorum, basketbol, e, voleybol, e, oradan çıkarılabilecek dünyaca e, starış kahraman olabilecek figürler varken neden hala biz e, futbol gibi biraz daha çözüm artık çözümlenmesi zor, başka başka e, şekilde çözümlenebilecek bir şeyle uğraşıyoruz. Bakın burada Avrupa şampiyonu olmuş. Daha ileride çok daha e, başarılar elde edebilecek bir e, basketbol takımı var. Erkek tarafında da kadın tarafının içinde söylüyorum bunu. E, neden buraları daha fazla göz önüne çıkarmıyoruz? Variable'da kahraman oyuncular yaratmıyoruz. Bir rol model çıkamıyor ülkede. Yani bunların hepsi aslında o bahsettiğiniz kültür, spor kültüründe Rol model eksikliğinden e, e, az önce tekrarladığım gibi yatırımın yani yanlış demek belki çok sert olabilir ama e, doğru stratejilerle yapılmadığını anlatıyor bana. Çünkü Avrupa şampiyonu olmak yani şöyle bir kıyas yapayım. Eğer erkek basketbolunda bir Avrupa şampiyonu çıkarsaydık şu an birçok yerde biz e, takıma dair... E, bu Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko olsun takıma dair o takımla ilgili billboardlarda, sokaklarda, medyada hmm. iletişimin öncesinde de şampiyonluk öncesinde de e, sonrasında da bunun iletişimin çok daha güçlü, e, çok daha kahramanlaştırılmış, çok daha zafer nağralarının atıldığı bir e, şey tablo görürdük. Burada e, çok fazla noksanlık var hem. Sporlar arasında futbol, basketbol ve diğer e, branşlar hem de aynı branş içerisinde erkek ve kadın e, ligi olarak e, o noksanlıkların nasıl çözülmesi gerektiğini e, biraz zaferler gelince düşünmeye başlıyorsunuz. Biraz da e, oraya ilgi arttığında, izlenmeler arttığında, bunun iletişimin iyi kurulduğunda düşünüyorsunuz. E, ...gelişebileceğini görüyorsunuz. Yani daha önce Fenerbahçe Alagöz'ün şampiyon olma ihtimalini... ...çok fazla düşünüldüğünü zannetmiyorum sezon içerisinde. Çok yakından takip eden belki medya çalışanları bunun farkındaydı. Ama Fenerbahçe Marina Hoca geldiğinden beri çok az ma mağl... mağlubiyetle... ...bir sezonu, iki, sanırım sezon başında iki mağlubiyet de üç mağlubiyet olması lazım sezonu hep önde götüren bir takım olarak evet. devam etti. Burcu biçer, biterken <gülüyor> program şeyi de so sorayım. Bir kısacık soru. Yani Euro Lig yani Avrupa Ligi, basketbolda Kadınlar Ligi <gülüyor> hangi ülkeler e, ön plana çıkıyor? Yani Türkiye'nin şimdi ön planda olduğunu çeşitli galibiyetlerinden şampiyonluklarından biliyoruz ama başka evet. hangi ülkeler var? Kalabalık bir e, yani şey mi? Performans mı? Yani önde gelen mesela ne bileyim bir Fransa gibi ülkelerde var mı? O konuda bir bilgi var mı yoksa sonra? Evet. Bir... Şöyle e, anlatayım. Aslında Fenerbahçe Muzaffer ile e, çok bir e, sürdürülebilirliği devam ederse tabii ki de Avrupa'da önemli bir takım olur çünkü çok değerli oyuncular var. 22 takım m, şey yapıyor ve genelde. E, işte Avrupa biraz daha Batı Avrupa işte e, Rusya Rusya eğer e, boykot e, boykot diyeyim e, bu Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra şey e, boykot edilmeseydi Rusya önemli bir takımdı Avrupa Ligi'nde. E, e, savaştan önce kendisi Avrupa Ligi'nde önemli bir e, takımdı ve baskındı. Ee, onun olmamasının da bir etkisi var. Aynı şekilde Valencia basket kulübü bu konuda hem kendilerin yatırımları bir şeylere anlatıyor Valencia'nın aynı e, çünkü, Evet e, İspanya'nın. E, bunlar hep bu alanlara yatırım yapan takımlar ve bunların e, sürdürebildiğini önemseyen takımlar, ülkeler de aynı şekilde öyle. Fakat Rusya'nın olmaması da biraz bu şampiyonlar etki etmiştir ve tabii ki de. E, Kadın basketbolunun artık biraz daha ön planına çıkması, voleybolun e, kadın tarafında önemli galibiyetler alarak bence bunlar çok fazla etkileşim içerisinde olan şeyler. Umarım bundan sonraki bir dahaki Avrupa seneye e, Kadınlar Avrupa liginde yine aynı e, iki takımla e, finalde olduğumuzda başka senaryolarla karşılaşırız. E, i̇letişimi daha iyi sağlanmış, tarafları daha güçlü. Bir senaryoyla karşılaşır. Çünkü bu bahsettiğim Rusya, İspanya, e, dediğimiz gibi Fransa gibi ülkelerin arasında, spora yatırım yapan e, ülkelerin arasında bu şekilde şampiyonluk elde, elde etmek önemli, değerli. Ülkemi, şey, Türkiye adına e, sevindirici şeyler. Hele böyle ekonomik atmosferde, seçim atmosferi var. ben büyük bir felaket yaşanmış. Bunlar hep... E, insanı işevi biraz şey getiren e, şeyler. Evet. Yani motivasyon getiren şeyler. Tamam süreyi de doldurduk bu şekilde. Burcu Bicayar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek Te üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.